Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakları. Bugünkü dersimizde Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanıyla cinniyle bütün insanlığa, bütün varlıklara yani insanlara ve cinlere topyekün gönderilmiş bir peygamber olduğuna iman etmenin farz oluşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak bütün insanıyla, dinliyle bütün insanlara, yaratılmışlara gönderilmiştir. Ve ayeti kerimesinde Allah azze ve celle "O men yetegi gayra'l-islam dini'n falan yok minhu." Her kim İslam dininden başka bir din ararsa bu kesinlikle kendisinden kabul edilmeyecektir buyurur Allah Azze ve Celle. Bu aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bütün topyekün insanlara ve cinlere sadece belli bir kavme, belli bir topluluğa değil, kendi kavmindeki, kendi topluluğundaki bütün insanlara peygamber gönderildiği gibi kıyamete kadar da son peygamber olarak gönderilmiştir. Her kim bunun aksini iddia ederse Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in topyekün bütün insanlara ve cinlere gönderildiğini inkar ederse o kimse kafir olur kardeşlerim. Çünkü dinin, şahadetin bir kısmını ne yapmamış olur? Kabul etmemiş olur. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bütün insanlara Topyekün Peygamber olarak gönderilmiştir. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle birinci e, başlık olarak Bütün insanlara sesleniyor <gülüyor> ve diyor ki: "Qul ya ayuha nasu, inni rasulullahi ileykom jamiya. Dikkat ey Muhammed, ey insanlar. Ben hepinize gönderilmiş Allah'ın bir peygamberiyim. Burada hitap insanlara. Ve yine diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Biz seni bütün insanlara topyekün gönderdik. Ve yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا Biz seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Diyor ki Allah Azze ve Celle, Ya eyyuhannâsu, kad câekum burhanun min rabbikum ve enzennâ ileykum nuran mubînâ. Ey insanlar, muhakkak ki sizlere Rabbinizden apaçık bir burhan, apaçık bir delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki, E kâne linnâsi aceben en evhaynâ ilâ minhum. أن ينذر الناس ve الذين آمنوا أن لهم قدما Azze ve Celle'nin sizden olan bir insan ister olan birisine bir adama insanları uyar diye vahiy etmemiz çok şaşılacak bir şey mi diyor Allah Azze ve Celle? Ha da belagu وَلِيُنْ ذَغُوا بِهِ Bu insanlar için apaçık bir nedir? Ee, tebliğdir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki burada Allah Azze ve Celle diğer peygamberlere bir kısmına yani kendi kavmine gönderdiği gibi son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara gönderiyor. Ve buyuruyor ki elifle emra Kitabun enzennâhu ileyke litukhricennâse minel zulmâtilen nur. Biz bu kitabı sana insanları zulmetten, karanlıktan nura çıkarmak için indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki buradaki şahit Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın risalesinin umumi olduğunu, bütün insanlara olduğunu nedir? Bir kanıtıdır. Ki bunu da e, lügatçılar e, hem insanlara hem de cinlere gönderildiğinin bir delilidir demişlerdir. Bununla alakalı olarak Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ي يُوَسْفِسُ ف۪يَ صُدُورِ min مِنَ الْجِنَّةِ insanların kalbine ve sese verenler, insanlardan ve cinlerden buyurmuştur Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Ki burada da Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri kastederek bütün insanlara biz seni gönderdik derken Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda cinleri de kastettiğini olmuştur belirtmiştir. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ insi الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ o erkeklerden, insanlardan, erkeklerden bazıları ne yapıyorlardı? Cinlerden bazılarına gidiyorlardı, sığınıyorlardı. Allah Azze ve Celle, ey insanlar ben size Allah'ın gönderdiği, hepinize gönderdiği bir peygamberim derken, bunu bazı tefsirciler ki bunların başında Ebu Câfer At-Taberi Rahimahullah şöyle tefsir ediyor. قُلْ Muhammed مُحَمَّدْ لِلنَّاسِ كُلِّهُمْ Ey Muhammed o insanların hepsine de ki enni rasulullahi ileykum cemi'a ben hepinize gönderilmiş bir peygamberim Allah'ın bir peygamberim yani bazısına bırakıp bazısına gönderilmiş bir kavme özel olarak gönderilmiş bir peygamber değil kama kana min qabl min ar-rusul mursalan ila ba'd an-nas daha önce gönderilmiş bir gruba, bir kavme gönderilmiş ve diğer bir kavme gönderilmemiş gibi değildir. <gülüyor> Onlar gibi değil. Bilakis hepinize gönderilmiş bir peygamberim şeklinde Taberi rahimeullah bu ayeti tefsir etmiştir. İbni Ketir Rahimullah da bu ayeti tefsir ederken diyor ki Allah Azze ve Celle Peygamber Nebisi ve Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'e diyor ki De ki ey Muhammed ya eyyuhannas ey insanlar bu hitap kırmızısına, siyahına, arabına, acemine, arap olmayana herkese söylenilen bir hitaptır. Sadece ey Araplar veya ey Arap olmayanlar şeklinde bir hitap değildir. Bilakis bütün insanların kırmızısıyla, siyahıyla, beyazıyla, Arabıyla, Arap olmayanıyla bütün insanlara hitaptır bu. Ey insanlar! <Sessizlik> ben sizin hepinize gönderilmiş Allah'ın bir peygamberi. Hepinize. Ki bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda şerefinin, azametinin, büyüklüğünün delillerinden bir tanesidir. Ki o Allah, Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlara gönderdiği peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayet aynı zamanda bunun da bir denilidir ki bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmet içerisinde ne kadar değerli olduğunu ispat eden ayetlerden bir tanesi. Yine Allah azze ve celle konuyla alakalı diyor ki: "Vena arsalnake illa rahmeten lil alamin." "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." "Kul la eselukum alayhi ecren in illa zikral lil alamin." "De ki ben bunuzdan sizden bir herhangi bir ücret beklemiyorum ki bu Kur'an ancak alemlere bir hatırlatmadır diyor Allah Azze ve Celle. Ki hiçbir peygamber gelip ümmetinden, kendi kavminden işte ben sizin Allah tarafından size gönderilmiş bir peygamberim. Ücretimi verin de ben davet edeyim size dininizi anlatayım dememiştir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bir sünneti sünnetullah her peygamber muhakkak elinin, ...çalıştığını yiyen insanlar arasında dolaşıp onlar gibi yaşayan insanlardı. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ ذِكْرٌ <لِلْعَالَمِين> Sen onlardan herhangi bir ücret istemiyorsun ki... Kur'an öğrettiğin için, onlara vahyi aktardığın için... ...o ancak alemlere bir hatırlatmadır diyor Allah Azze ve Celle... Tabarak Allah ﷻ kılızlar Fırkânı ﷺ onun ﷺ abdine Bu yapmak için tüm alimlere Allah ne yücedir? Jele. O mu Bütün alemlere bir uyarıcı olması için diyor Allah Azze ve Celle. O mu anca alimler bir hatırlatmadır diyor Allah ve Jele. O mu anca alimler bir hatırlatmadır diyor Allah Azze ve bir hatırlatmadır diyor Allah Azze ve bu alemlere ancak hatırlatmadan başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Ki burada alemlerden muhasıt <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin mükellef kıldığı, dini anlamak, yaşamakla mükellef kıldığı insanlar ve cinlerdir kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle liyekûne lil'alemîne nedîrâ derken burada insanlar ve cinleri kastetmiş behâim dediğimiz Hayvan alemini bundan müstesna kılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle dinini yaymakla yaşamakla sadece insanları ve cinleri mükellef kılmış hayvanları ise ne yapmıştır? Bunun dışında tutmuştur. Ve yine Allah Azze ve Celle burada e, ayetlerini serdederken kafeten ve cemian kelimelerini kullanmıştır. Yani tüm hepsi bütün kelimelerini kullanmıştır. Kuma ersenak illa kafeten lin nas bisani ancak bütün insanlara gönderdik. Ne olarak beşiran ve neziiran ve ricı müjdeleyici olarak gönderdik. Velakinne ekseren nas la yalemun. Lakin insanların çoğu bilmiyorlar diyor Allah azze ve celle. Kul ya eyuhen nas inni rasulullah ileykum cemia. De ki ey, muham, ey insanlar ben size gönderilmiş, hepinize gönderilmiş Allah'ın bir peygamberiyim diyor. Ki burada Allah Azze ve Celle insanlar kafeten yani tümü hepsi ve yine cemiyen hep birden tüm kelimeleri ne yapıyor? Allah Azze ve Celle burada onu kullanıyor. Ve yine konuyla alakalı ey De ki şehadet olarak en büyüğü hangisidir? Kulullah şahidun beyne ve beynekum. Dek ki benimle sizin aranızda şahit Allah'tır. Ve uhiye ileyye hada'l Kur'an le'in le'unzirukum bihi ve men balah. Dek bana vahy edildi ki bu Kur'an kime ulaşırsa ne yapayım onu uyarayım diye Allah azze ve celle bu Kur'an'ı ne yaptı bana indirdi diyor Allah azze ve celle. Şimdi yani burada لِعُنْذِرَكُمْ ve وَمَنْ بَرَخِ Her kime ulaşırsa. Demek ki bu nedir? Alem dediğimiz herkesin insanıyla, cinniyle muhatap olduğu bir dindir ki bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın risaletinin umum olduğunu. Yani insanıyla, cinniyle bütün insanların o zamandan ta kıyamete kadar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğiyle muhatap olduğunu nedir? Delildir. Bu ne demektir? Bugün insanlar çıkıp La İlahe illallah derseler Allah'a evet iman ediyoruz. Ama Muhammed Resulullah demeseler iman etmiş olmazlar. Neden? Çünkü bunu savunan insanlar var. Madem ki bir olan Allah'a biz iman ediyoruz, yani orada birleşiyoruz, neredeyse gerisi teferruat. Yani bütün Musa da Allah'ın peygamberi, İsa da Allah'ın peygamberi. Bunu derken de ne yapıyorlar? Evet onlar da Allah'ın peygamberi, biz onlara da iman ediyoruz. Ama ne zaman ki Allah Azze ve Celle son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi İslam olarak, Onların hepsinin ne yaptığı şeriat olarak hükümleri bitmiş oldu. La ilahe illallah evet diyeceksin ama Muhammed Resulullah deyip Allah Azze ve Celle'ye onun şeriatı üzere ibadet edeceksin. Yoksa la ilahe illallah işte Musa Resulullah veya İsa Resulullah bu manada şehadet manasında söylemeyeceksin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip Allah Azze ve Celle'nin şeriatına, Allah Azze ve Celle'nin dinine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı üzere iman edip onun üzere amel edeceksin. Yoksa bütün peygamberlere biz iman ediyoruz ama her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı duyar da iman etmezse o Yahudi ve Hristiyanlardan o kimse cehenneme girer diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerinde cinlere de hitap ediyor. Bu da aynı zamanda bu dinin muhataplarının insanlar olduğu gibi cinler de olduğunu gösteriyor. Dür ki kuluhiyi ileye bana vahyedildi, vahyedildiğine göre, minel cinni. Kur'an'ı geldiler, cinler ne yaptılar? Dinlediler. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimize haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an okuduğu zaman ne yapıyor? Cinler gelip Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın okuduğu Kur'an'ı dinliyor. Allah Resulü bunu Aleyhisselatu vesselam bundan haberi yok. Ama geliyor Allah ne yapıyor? Vahyini haber veriyor. Ve diyorlar ki: "Fekalu inna semi'na Kur'anan ajaba." Biz, garip Kur'an'ı <gülüyor> işittik. Yehdi ile Doğruya ileten Kur'an'ı işittik. Fa amennâ bihi." وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا bir biz ona iman ettik diyor o işten cinler. Ve artık diyor Rabbimize hiçbir şeyi ne yapmayız? Şirk ortak koşmayız diyor. Diyorlar. Ve yine Allah Resulü Allah Azze ve Celle kitabında وإِصْرَفْنَا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ الْقُرْآنَ فَلَمَّا قَالُوا <أَنْسِتُوا> yine, e, cinlerden bir grup ne yapıyor? Geliyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Kur'an'ı dinlemek için geldiklerinde, hazır bulunduklarında diyorlar ki susun. Falamma kudiya ila Ve kavmlerine gelip ne yapıyorlar? Bir uyarıcı olarak gidiyorlar ve diyorlar ki ya kavmına ey kavmimiz biz bir kitap işittik. Musa'dan sonra indirilen bir kitap işittik. Musaddiqan lima beyne onu Onun önündekini açıklayan, yehdi ilel hakkı, hakka götüren, ve ila tarikın müstakim, dost doğru yola ileten bir Kur'an işittik diyor. Ya kavmana acibu da'iyallah. Ey kavmimiz Allah'ın, o davetçisine iman edin, icabet edin. Ve aminu bihi, yegfirlukum min zunubikum. Ona iman edin ki günahlarınız bağışlansın ve yucirkum min adabin elim. Allah sizleri o elim azaptan korusun diyor. Gibi olay kardeşlerim. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki cinlere ile alakalı inen bir ayettir. Onlar Kur'an'ı bu şekilde işitip kavimlerine geliyorlar. Allahu Alem. Evet bizim Türkiye'de bulunan Suriye hududundaki Nusaybin bildiğim kadarıyla şu an Mardin Mardin'in bir ilçesi galiba. Merkez ilçesi de olabilir. Çünkü evet Nusaybin'deki cinler gidip Allah Resulü Selam'dan bu Kur'an'ı dinliyorlar ve buna binaen bu ayet iniyor. Allahu Teala alem. Evet Allah hayır versin inşallah kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle burada kitap ehline de hitap ediyor. Sesleniyor. فَاِنْ <gülüyor> حَاجُوكَ Eğer o kitap ehli seninle münakaşa ederlerse فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبْعَنِ Ben diyor bana tabi olanlarla birlikte yüzüme Allah'a çevirdim. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ Ve o şeylere kitap ehline de ki Eslemtum teslim oldunuz mu İslam oldunuz mu? Fe in Eğer müslüman olurlarsa, İslam olurlarsa hidayete erirler. Fe in Eğer onlar yüz çevirdilerse sana düşen ancak tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Vallahu basirun bil Allah kullarını görendir. Bu kadar. Bize düşen tebliğ etmekten başka bir şey iyildir Ya ehlel kitabi kad ca'akum rusuluna yubeyyinu lekum ala fetratin minan rusulun en tequlu ma ca'ana min beşirin vela nezir. Fakat ca'akum beşirin ve nezir ve allahu ala kulli şeyin kadir. Ve yine Allah Azze ve Celle burada da ne yapıyor? Kitap ehline, ehli kitaba ki bunlar Yahudiler ve Hristiyanlardır ki, ki bunun içerisine Müşrikler, putlara tapanlar ve bütün insanlarıyla, cinleriyle bütün bunlar nedir? Bunun muhatabıdır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın sünnetinden delillere baktığımız zaman Ebu Derba radıyallahu anlatıyor. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu ile ama radıyallahu anhü arasında bir tartışma geçti diyor. Ve bu tartışmada Ebu Bekir radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'yu kızdırdı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu kızgın, öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı diyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu da onun peşinden gitti. Onu bağışlamasını diledi, af diledi. Yani kızdırdığı için özür diledi. Ömer radıyallahu anhu bunu yapmadı. Ta kapısına kadar, evine kadar onu takip etti ama Ömer radıyallahu anhu Abu Bekir radıyallahu anhu'ya iltifat etmedi. Hatta geldi kapısını yüzüne kapattı. Daha sonra Abu Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına gitti. Ve Ömer radıyallahu anhu da bu yaptığından pişman oldu. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına gelip olayı anlattı. Ebu Darda diyor ki radıyallahu anhu bunun üzerine Allah Resulü'nü selam Ömer radıyallahu anhu'ya kızdı diyor. Ebu Bekir o şeyinden radıyallahu anhu dedi ki vallahi ey Allah'ın Resulü ben zulmettim ben onu kızdırdım. Böyle demesine rağmen yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam siz benim sahibimi yani Ebu Bekir'i bana bırakmaz mısınız? Siz benim sahibim Ebu Bekir bana bırakmaz mısınız dedi. Vallahi ben dedim ki ey insanlar ben sizin size gönderilmiş hepinize gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm dediği zaman siz dediniz ki yalan söyledin ancak Ebu Bekir doğru söyledin dedidir. Evet buradaki şahit Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizin hepinize gönderilmiş bir peygamberim ey insanlar dediğiniz zaman hepiniz yalan söylediniz. Ebu Bekir ise doğru söyledim dedi diyor. Buradaki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Ebu Bekir Radiyallahu Anh'u'ya karşı gösterilmiş bir vefa örneğidir aynı zamanda kardeşlerim. Belki de Ebu Bekir Radiyallahu Anh'u o hareketinde belki de haksızdı. Ömer radıyallahu anhu'yu kızdırdı ama vefaya bakın ki Allah Resulü aleyhisselam orada Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun İslam'daki ne yapıyor? Değerini anlatıyor orada. O yüzden sıttık zaten kendisi. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki bana beş şey verildi ki daha önceki peygamberlere böyle bir şey verilmemişti. Ben diyor bir aylık mesafeden düşmanıma karşı bir korku salmakla yardım olundu Ve yeryüzü benim için bir mescit ve temiz bir yer kılındı. Ve her nerede sizden birinize her nerede namaz yetişirse dursun orada ne yapsın namazını kılsın. Neden? Çünkü daha önce insanlar sadece artık kilise mi diyeyim bir havra mı diyeyim o şeylerde namaz kılabiliyorlardı İslam'dan önce. Peygamber hastası başka yerde namaz ne yapamıyorlardı? Kılamıyorlardı. Yani bugünkü mescitleri düşünün. Namaz vakti geldiği zaman o zamanki insanlar sadece o ibadet hanelerine gidip namaz kılabiliyorlardı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi yeryüzü benim için bir mescit ve temiz bir yer kılındı. Size nerede namaz idrak ederse ne yapın? Orada olduğunuz yerde namazınızı kılın. Ve daha önceki peygamberlere ümmetlere savaşta elde edilen ganimetler haram iken bizlere ne yapıldı? Bana helal kılındı. Bununla alakalı rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir peygamber Ümmetiyle beraber savaşa gittiği ve ganimet elde ettiği zaman bütün ganimetler ortada toplanılır ve daha sonra gökyüzünden bir ateş gelir ve o e, ganimeti yutar giderdi diyor. Ama bu ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ganimet ne yapılmıştır? Helal kılınmıştır. Ve bana şefaat verilmiştir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve yine bir peygamber kendi kavmine özel olarak gönderilirdi, ben ise bütün insanlara gönderildim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <Gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Ben diğer peygamberlere karşı altı şeyle üstün kılındım.'' diyor. Birincisi, bana cevami-ül kelim verildi. Cevami-ül kelim, az bir sözle çok mana ifade etmektir kardeşler. Men yu'minu billahi vel yevmin ahir, fel yekul hayran avliyasındı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır konuşsun ya da susun. Ve selam. Kaç kelime? Dilinizi tutun kurtul, Bu kadar basit. Evet. Ey Allah'ın Resulü diyor. İnsanlar dilleri yüzünden hesaba çekilecek mi diyor Ayşe Nâbz? Onları diyor cehenneme yüzüstü atan ondan başka nedir ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ve birine nasihat ederken sadece bu hareketi yapıyor. Diline sahip. Bu kadar. Kısa ve çok özlü bir hadis. Ya hayır konuş ya da sus. Bugün düşmanlıkların kardeşler arasındaki dostluğu bozan, düşmanlık vepan, fitni çıkaran bu dilden başkası değil midir kardeşlerim? İnsanlar dillerini tutsalar, öyle mi? Allah Resulü buyurduğu gibi ortada inanın ne fitne kalır, ne düşmanlık, ne de adavet kalır kardeşler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a cevabı bir verilmiştir. Az sözde çok büyük manalar. yapıp kurtulun. İnşallah. Ve yine bana düşmanın kalbine korku verilmekle yardım olundum. Bana ganimetler helal kılındı. Yeryüzü benim için temiz ve mescit kılındı. Ben bütün insanlara gönderildim. Ve benimle de peygamberlik son buldu diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Ebu Gher radıyallahu anhudan gelen rivayette... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki daha önce benden önce peygam hiçbir peygambere verilmeyen beş şey bana verildi diyor Allah Resulü Vesselam. Birincisi bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine korku verilmekle yardım olundu. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Benim için daha önce peygam hiçbir peygambere helal kılınmayan ganimetler benim için helal kılındı ve ben kırmızısıyla siyahıyla bütün insanlara gönderildim diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi olsun, Nasrani Hristiyan olsun bana iman etmez de ölürse ne yapar? Cehenneme girer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet burada sadece Yahudi ve Hristiyanlar değil, aynı zamanda onların yolunu takip eden bütün insanlar, müşrikler, kafirler de nedir? Bunun içerisindedir. Ve yine bu Musa Leşari'ye radıyallahu anhudan gelen rivayette... Her kim bu ümmetim benim ümmetim içerisinde Yahudi olsun Hristiyan olsun beni duyar da sonra da iman etmez ise cehenneme girer buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın tebliğ hayatına baktığımız zaman davet hayatına 23 senelik davet hayatına baktığımız zaman kardeşlerim ve yine bu davetinin ne kadar geniş kitlelere hitap ettiğini ve bu amaçla yapıldığını görürsünüz. Tabii ki bu din bir çocuk, bir kadın, bir peygamber, bir sıddık ve bir köle ile başladı. Ama bugün dünyanın her yerine ne yaptı? İslam yayıldı. Bunu duymayan ne bir ev ne de bir çadır kalmadı. Tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ilk önce sırrı dediğimiz yani gizli olarak bu davetini yaymaya başladı. 13 sene boyunca Mekke'ye baktığımız zaman. Ama ne zaman ki İslam yavaş yavaş insanlar bunu kabullendi, sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ve andir asiretaka'l akrabin yakın olan akrabalarını uyar ayeti geldiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları da ne yaptı? İslam'a, İslam'a davet etti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehri dediğimiz yani dışarıdan artık sırri, e, gizli davet bitip artık insanlara yayılma şeyi başladığı zaman buyurdu ki muhakkak ki bir reis, ailenin reisi ehline yalan söylemez. وَاللّٰهِ الَّذ۪ي ilaha اِلٰهَ Allah'tan başka ilah olmayan o Allah'a iman ederim ki yemin ederim ki inni Resulullah ileykum khassa ve ilennâsi âmme ben size özel ve insanlara genel olarak gönderilmiş Allah'ın peygamberiyim. Vallahi sizler uyuduğunuz gibi öleceksiniz ve uyandığınız gibi de ne yapacaksınız? Tekrar diriltileceksiniz ve yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Cennete giren ebedi Cehenneme giren de ebedi olacaktır buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onları hem müjdeledi hem de ne yaptı? Allah'ın azabıyla korkuttu kardeşlerim. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği, daveti ne yaptı? Yayıldıkça yayıldı. Ta Kisra'lara, Furslara, Rumlara kadar ne yaptı? Bu İslam Hüküm sürdü ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da bu İslamımız da ne yapmaya? Yayılmaya başladı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Usame Bin Zeyd radıyallahu anh'un komutanlığında bir ordu cahiz, e, teciz etmiş, düzenlemiş, hazırlamış. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat e, hayatı buna el vermemiş. O esnada... Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vefat etmişti. Ama Usame bin Zeytin askeri, askeri komutasındaki ordunun gönderilmesini vasiyette bulunmuş ve Ebubekir Radiyallahu Anh da bu vasiyete onlara uyarak onun ordusunu göndermiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle o Allah tarafından gönderilmiş o peygambere hakkıyla ümmet olan kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Rabbimiz bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri, bütün inananları koru. Rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım amin. Sübhaneke, Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve tubu ileyk ve ahiru da'vana rabbil alemin.